E, namazı ne yaptınız peki? Kıldık efendim. Sırrı baba derviş bayram e, iştirak ettiler mi? Göremedim efendim. Evlat işte devletin büyük dertlerinden biri de bu dertti. Maalesef insanın nefsi onu kötülüklere teşvik eder. İnsanın ayağı bir kaydımı bu sefer laubaliliklerine, dini kayıtsızlıklarına bir de tarikat kılıfı giydirir. Nefis gevşemeyi görünce daha fazlasını ister. İnsanı daha çok azdırır. Artık haram, helal tanımaz. Allah muhafaza etsin. Hocam namaz kılmamalarına sebep olarak neyi gösteriyorlar? Meârik suresindeki Ellezîne âlâ salatihim daimun. Onlar namazlarını devamlı kılarlar. Namazlarında müdavimdirler. Ayeti kerimesini farklı yorumlamışlar, sulandırmışlar. Nasıl yani? Derler ki, sofular günde beş vakit namaz kılarlar. Halbuki ayette söylendiği gibi biz her an daima namazdayız. Böyle bir şey mümkün mü hocam? Allah'ın ayetini bu şekilde tahrif edip manayı saptırmak, nefsine, şeytanın ivasına uydurmak çok çirkindir. Yaşayışları namaz gibi, namazda gibi olsa... Neyse yeter bu kadar. Daha fazla konuşup da dilimizi bu işlere bulaştırmayalım. Eser ulemasının bu konudaki görüşü nedir peki? Eser alimleri bunları sapmış sapıtmış sapkın olan fırkalardan, gruplardan kabul etmişlerdir. İslam inanç, ahlak, edep ve ananesini terk eden kimselerdir. Müslüman fırkaların arasında sayılmazlar diye fetva vermiştir. <Gülüyor> Bir gün Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'den bir haber geldi. Bir aziz misafirim gelecek sizler de buyurun diyordu. Kim gelecekmiş? Bilmiyorduk belirtmemişti. Mustafa Runyun, Ali Yakup Bey ve Yugoslavya konsoloshanesinde çalışan Kamil'le birlikte Şeyhülislam Efendi'nin evine gittik. Kamil'in arabası vardı o götürdü bizi. O gün Şeyhülislam Efendi sarık ve cübbeyle değildi. Farklı giyinmişti. Tebdili kıyafet etmişti. Aziz misafir kimmiş? Filistin müftüsü Emin el-Hüseyni hazretleriydi. Kendisini ilk defa o gün Mustafa Sabri Efendi'nin evinde gördük, tanıdık. Bu zat Son asır İslam büyüklerinin en temizlerinden, en samimilerinden, en fedakarlarından ve İslam düşmanlarının oyunlarını en iyi bilenlerden çok bilgili, tecrübeli ve basiretli biriydi. Şeyhülislam şöyle konuştu. Müfsü Efendi, ben ancak cumadan cumaya evden çıkıyorum. Bir de ara sıra bu yavruları ziyaret etmek için Eser'e, Revakül Etraki'ye, Muhammed Bey, Ebu Zeheb'e gidiyorum. Siz dünyanın, mücadelenin, mücahedenin içindesiniz. Şimdi siz anlatacaksınız, biz dinleyeceğiz. Benim bildiklerim artık eskidi, sizi dinleyeceğiz. Efendim, sizi ziyarete gelemeyişim benim suçumdur. Peşimi bırakmıyorlar, topun ağzındayım. Size de bir eza zarar gelir diye korkuyorum. İngilizler, Yahudiler peşimi bırakmıyorlar. Daima takip altındayım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. İşte şu an buluştuk ya. Allah'a hamdolsun. Elhamdülillah. Müftü Efendi, Yahudilerin, Müslümanların aleyhine kurdukları planlardan... ...çevirdikleri dolaplardan bahsetti. Sonra söz Türkiye'ye geldi. Bütün Müslüman dünyası dikkatle Türkiye'yi takip ediyor. Türkiye'nin başına gelenler hiçbir milletin başına gelmedi. Olanlarda bir kastı mahsus vardır. Türkiye'nin Müslümanlardan kopmasıyla İslam alemi çok şeyler kaybetti. Hala da kaybediyor. Plan temelde Türkiye'nin İslam dünyasından koparılması mıydı? Sultan Abdülhamit yalnız başına Yahudi denen bu güçlerle nasıl savaşmış. 33 sene nasıl dayanmış hayret ederim. Ne kuvvetli bir imanı varmış mübareğin. Bu karara nasıl vardınız? Theodor Helz hatıratında, Dokuz sene sultanın peşinde koştum, etrafında dolaştım. Ancak beş kere görüşebildim. Saray erkanını elde ettim, hepsiyle ahbap oldum. Buna rağmen bir şey koparamadım. Bu adam beni dertli etti diyor. Derdi neymiş? Sultan'dan ne istiyormuş? Muharref tevrat'a dayanarak Filistin'de bir yurt istiyor. Fakat maalesef sultanın çok cazip teklifleri reddederek vermediği Filistin'i bizimkiler kolayca Yahudi'ye verdiler. Osmanlı bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için mi yıkıldı? Elbette. Ben 20 yaşında gönüllü olarak Osmanlı ordusuna katılmıştım. Çanakkale'de bulundum. Yalnız Türk zabitlerinin o mukaddes ve mübarek meydanda harp sahasında... Çadırlardaki laubali hareketleri bana çok dokunmuştu. Namaz kılmamaları, içki sohbetleri, hatta çadırda onlara içki sofrası, meza hazırlayan, hizmet eden neferleri görmek bizleri çok üzmüştü. Maalesef son dönemde bazı zabitlerimiz öyleydi. Sonra işin içinde Almanlar da var. Benim gibi uzaktan, Kırım'dan, Dağistan'dan, Kafkasya'dan gelen gönüllüler hep şikayetçiydiler. Ne niyetle geldik, burada neler görüyor, nelere şahit oluyoruz diyorlardı. Nefer öyle değildir ama. Nefer Allah için oradadır. Edeplidir, imanlıdır. Zabitlerin onda sekizi böyleydi. Bunlar savaştan ümitli değildiler. Boşuna derinildiğini düşünüyorlardı. Bu işin içinden çıkılmaz, kaybedersek kaybedelim. Düşmanın elindeki silah bizde yok. Boş yere inad ediyoruz diyen zabitler gördüm. Derdin büyüğü zaten burada. Bizim milletimiz dışıyla düşmana teslim olmamış. Ama ruhuyla, fikriyle, kalbiyle garba esir olmuş. Esaretlerin en büyüğü fikri ruhi esarettir. Bizdeki felaket burada başladı. İman birliğimizi kaybettik. O gidince Türk Türk'üm, Arap Arab'ım dedi. Yarın belki Kürt Kürdüm, Çerkez Çerkez'im, Arnavut Arnavut'um diyecek. İslam Birliği bu yüzden daha da perişan olacak. Efendim biz evimizde sofra dualarımızda filan Allah'ım manevi babamız olan peygamber vekili halifemizi koru diye dua ederdik. Halifenin gitmesi Müslüman dünyasını başsız bırakmıştır. Birinci Cihan Harbi Osmanlı Devleti'ni yıkmak Müslümanları başsız bırakmak için çıkarılmış bir harptir. Bir plandır. Bakın iş neticesiyle belli olmaz mı? Şeyhülislam olduğum günlerdeydi. Sultan Vahdettin ile... ...bir meselede anlaşmazlığımız vardı. Onun yaptığı bir tayine muhalefet ediyordum. Sultan bana şöyle dedi. Hocam... ...beni mi düşünüyorsunuz? Saltanatımın tehlikeye gireceğinden mi korkuyorsunuz? Tek vatan kurtulsun da... Varsın saltanat elinden giderse gitsin. Vatanın ve milletin kurtulması benim için çok daha önemlidir. padişahın saltanatı değil. Temsil etmekte olduğunuz hilafeti Aliye'yi İslamiye'yi düşünüyorum. Saltanat gitse yerine başka bir şey gelebilir. Padişah gitse ondan daha iyisi de gelebilir. Ama din gitti mi ikinci bir din gelmez. Hilafetin gitmesi Müslümanların başsız sürüler haline gelmesi demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üç Müslüman sefere çıktıklarında içlerinden birini emir tayin etsinler ki ihtilafa düşmesinler Birlikleri, dirlikleri bozulmasın buyuruyor Müslümanlar darmadağın olacak Ben bundan korkuyorum Ne yazık ki korktuğum oldu Padişaha o zaman arz ettiğim endişem tahakkuk etti işte İslam aleminin hali ortada. Ne söylenebilir ki? Hristiyanlar öyle değil ama. Evet. Bakın Hristiyanların papası hala papa. Ona dokunan yok. Ne kadar tesiri var? Aleyhine kimse bir şey diyemez. Ama Müslümanların halifesi Şeyhülislam'ı ortadan kaldırılır. Bu bir nevi haçlı seferi değil midir? Geçenlerde talebelerimle konuşmuştuk. Gandhi dünyayı harekete geçirmek, İngilizleri dize getirmek için açlık grevi yapıyor. Ortalık çalkalanıyor. Yahu Şeyhülislam yıllardır oruçlu. Papa benim durumuma düşseydi acaba Hristiyan alemi ne yapardı? İşte asıl dert bu. Nasıl böyle vefasız olabildik? Akıl erdiremiyorum. Efendim, bir memleketin münevver rümresi aydınları... ...kültür yoluyla fikren, ruhen esir düştün mü... ...artık burada bozulmanın, yıkılmanın önüne geçilemiyor. Şu bakın efendim... ...Osmanlı Şeyhülislamı ile... ...Kudüs-i Şerif müftüsü gizli görüşebiliyor. Şu zillete bakın, suçumuz ne? Evet, suç ne? Belki buradan çıkarken yakalanacağım. Kıyafetimi değiştirmek zorunda kalıyorum. Hem de Kahire'de bir İslam diyarında casus gibi dolaşıyorum. Hasanül Benna ile görüşüyor musunuz? Müslüman dünyasında bugün görüşülebilecek biri varsa odur. Yılmadı, korkmadı. Kendisi bir iptidai ilk mektep hocasıdır. Darül Ulum'dan mezun olmasına rağmen bilhassa bu mesleği tercih etti. Kendisine pek çok cazip teklifler geldi. Fakat ihlaslı ve zeki arkadaş. Bunların birer tuzak olduğunu biliyordu, kabul etmedi. Ee, çok cazip teklifler ettiler ne demek? 70 lira maaşla Kahire Üniversitesi'nde İslam Tarihi profesörlüğü teklif ettiler. 20 lira maaşlı mektep muallimi bunu kabul etmedi. Maşallah. Barekallah. Hasanül Bennai'yi yolundan döndürmek için böyle tuzaklar kurdular, ağlar attılar. Ama o bu oyunlara aldanmadı. Hasanül Bennai bizim gibi hilafetin kaybından dolayı acı çekenlerden. Hilafetin yerini hiçbir şey dolduramadı diyenlerden. Gençler Hasan-ül Benna'nın sohbetlerine gidiyor musunuz? Serbest olduğu zamanlar gidiyoruz efendim. Bugünlerde konuşmalarını yasakladılar. Risaleleri faydalıdır. Risalelerinde ruh var. Çünkü gönülden gönüle akis var. İhlas var. Samimiyet var. Şeyhülislam efendim kusura bakmazsınız değil mi? <gülüyor> Estağfurullah efendim. Bu gençleri bir daha ya görürüm ya göremem. İçimdekileri söylemek istiyorum. Müftü efendi. Zaten biz işin başında söyledik. ''Siz konuşacaksınız, biz dinleyeceğiz. Söz hakkı sizin. Rahat konuşun lütfen. Ben de dinliyorum. İstifade ediyorum.'' ''Teşekkür ederim. Gençler, münasebetlerin en mukaddesi talebe ile hoca arasındaki alakadır. Bilhassa siz, ben bu hocadan istifade edeceğim çünkü sözlerinde samimidir ya da bir şeyse bu zatın nefesi teveccühü tesirlidir.'' Ben ondan feyiz alacağım diye niyetle geldiniz mi mutlaka istifa eder feyiz alırsınız. Gerçekten istifade ediyoruz efendim. Bilirsiniz Benna'nın konferanslarının yarısı ayeti kerimelerle geçer. Sual sorarsınız ayeti kerimeyle cevap verir. O ayetleri nasıl bulur nasıl mana verir hayret edilir. Bu zatın Kur'an-ı Kerim'in nuruyla bu kadar aydınlanmasına hayranım. Hasan-ül sadece Mısır'da değil, Mısır dışında da biliniyormuş. Doğru doğru, risaleleri yayıldı, dağıldı. Hareketinin güzelliği, samimiliği herkese misal oldu. Bu dava ruhlarda manevi bir alev halinde yanıyor. Bu iman kurumayan, bitmek, tükenmek bilmeyen bir kaynaktır. Bu yol Allah'ın yolu. İslam'ın nuru, Kur'an'ın gösterdiği, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aşkı ve davasıdır. Ve kıyamete kadar bakidir. Filistin müftüsü Emin el-Hüseyni ile muhtelif zamanlarda beş altı defa görüştüm. 1962 yılında Mekke-i Mükerreme'de kurulan Rabıta Tül Alem-i İslami Teşkilatı'na kurucu üye olarak katılmıştı. Toplantılar için Mekke'ye geldiğinde Said Şamil Bey ile Medine-i de uğrarlardı. Kendisini ziyaret ederdik. Said Şamil Bey? İmam Şamil'in torunu Filistin müftüsü daima Türkiye için dualar ederdi Şöyle derdi Türkiye'yi ben de sizin kadar takip ediyorum Türkiye'ye dua almış bir beldedir Bu sözüme dikkat edin Ben söylemiyorum Allah söyletiyor Türkiye bozulma konusunda Müslüman dünyasına örnek oldu Düzelmekte de örnek olacak inşallah Said Şamil Bey, Kudüs müftüsü Emin el-Hüseyni hakkında şu tespitte bulunmuştu. Osmanlı Devleti'nin İnhitab devrinde, yani 19 ve 20. asırlarda, Arap saydığımız ülkelerde, batıdan gelen tecavüzlere karşı vatan topraklarının müdafasını yüklenen Örnek şahsiyetler ortaya çıkmıştır. Fransızlara karşı Cezayir'de Emir Abdülkadir, İngilizlere karşı Sudan'da Mehdi, İtalyanlara karşı Libya'da Sünusi ve Rifii, İspanyollara karşı Emir Abdülkerim. Bunlar nasıl savaştılarsa Kudüs müftüsü Emin El Hüseyin'i de Filistin için Yahudilere karşı öyle savaştı. Bunların mahdi ihtirasları yoktu ve hepsi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarıdır. Bu yiğitler Türkleri sever ve överler. 55. bölümün sonu. Butch Production.